Bir zaman halkını irşad etmesi gayesiyle Nuhu gönderdikte, "Ey halkım" dedi, "Yalnız Allah'a ibadet ediniz, zira sizin ondan başka tanrınız yoktur. Gerçek bu iken hala şirkten sakınmaz mısınız? Halkından ileri gelen bir takım kafirler bu dediler, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil, böyle iken size hakim olmak istiyor.